1970 numaralı konu, hicret eden bir kadın ile oğlunun kıssası, ensardan genç bir hastayı ziyaret ettik, ziyaretimizin hemen akabinde vefat etti, gözlerini kapattık, üstüne elbise örttük, bizden birisi annesine, sabret, ecrini Allah'tan iste, dedi, annesi, o vefat etti mi, deyince, evet, dedik, kadın ellerini göklere doğru kaldırarak, ey Allah'ım, ben sana iman ettim, Resulüne hicret ettim, benim başıma bir sıkıntı geldiğinde seni çağırdım, sen o sıkıntıları giderdin, yarab, senden, bu musibeti bana yüklememeni istiyorum, dedi, bu duaların akabinde çocuk gözlerini açtı ve biz de yemek yiyinceye kadar oradan ayrılmadık, o da bizimle yedi.